Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kuşku Yazan Ahmet Şahin Aksoy, Dramaturg Selma Fındıklı, Yöneten Levent Şenbay, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar Vedat Okan Şenozan, Jale Zeynep Yasa, Nihal Mine Medya Haktanır, Baba Ahmet Türkoğlu, Anne. Ayşe Akınsal, Engin Serdar Kayaokay, Vedat'ın annesi Rengin Samurçay, Leyla Zeynep Hürol, Hostes Gaye Filiz Çele, Doktor Ersin Ayhan, Şoför Mustafa Ertarakçı. Lütfen dikkat. Sayın yolcularımız saat 13:45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmiş olacağız. Teşekkürler. Meyve suyu alır mısınız? Aha. Aha evet bir portakal suyu lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Lütfen dikkat. Sayın yolcular teknik bir arıza nedeniyle inişimiz kısa bir süre gecikecektir. Bu aksama için özür diler. Endişelenecek bir durum olmadığını bilmenizi isteriz. Teşekkürler. Kostya senim. Buyurun efendim. Ee, acaba durumda bir değişiklik var mı? Teknik arıza giderildi mi? Hı, merak etmeyin ilgileniyorlar efendim. Tamam ilgileniyorlar da... Birkaç saat sonra önemli bir iş görüşmem olacak. Yani kaçırmak istemem. Umarım yetişirsiniz. Hanımefendi. Hı? Kitabınız düşmüş galiba. Buyurun. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim. D dalmışım kafam başka yerdeydi de. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Züri'ye dönüp orada bıraktığım sevdiklerimi de uçağa alabilir miyiz? <gülüyor> Özür dilerim ama korkarım bunu yapamayız. Biliyorum biliyorum şakaydı sadece. İyi yolculuklar efendim. Teşekkür ederim. Canım yeğenlerim benim. Şimdiden ikinizi de nasıl özledim bilemezsiniz. Cale! Cale gelsene biraz. Geliyorum abla. Heh, geldim işte. Bak. Nereye bakayım? İkizlerin ayağına. Ah! <gülüyor> Canlarım <gülüyor> benim Teyzelerinin ördüğü patikleri giydiler Ah ah güzeller güzelim benim Pek de yakışmış o minicik ayaklarına Sen mutfaktayken giydirin de sürpriz olsun dedim <gülüyor> İyi yapmışsın ablacığım Gerçekten de çok hoş bir sürpriz oldu <gülüyor> Elife bak gözlerini yeni patiklerinden ayıramıyor <gülüyor> Ay dur dur Şunların birkaç fotoğrafını çekeyim Çek çek <gülüyor> Aa, ama dur Önce biraz bakım yapalım Saçlarımızı tarayalım Hı -hı. Üstümüzü başımızı düzeltelim Hıh -hı. Hı -hı. İşte şimdi hazırız çekebilirsin hmm. Tamam tamam çekiyorum <gülüyor> Oldu işte <gülüyor> Şimdi bir tane daha Hı -hı. Hmm, Tamam Hadi hadi bir tane daha ne olur Annelerinin kucağında çekeyim ay, ay, ay, Hayır hayır beni çekme Ya neden e, Doğumdan önce aldığım kiloları veremedim daha Of verirsin Eniştem nasıl ama Hı, Manken gibi değil mi Evet ama onunki de normal değil İki ay önce daha yapılıydı Birdenbire kilo vermeye başladı Aha, Rejim mi yapıyorsun Yine normal yiyorum Kilo vermeye devam ediyor Aman ablacığım sağlık konusu ihmale gelmez biliyorsun Biliyorum Jale biliyorum da Benim bilmem yetmiyor Doktora gitmiyor mu? Yetmiyor şekerim gitmiyor Doktorla da ilaçla da iş yok Hasta değilim ki ne işim var doktorda diyor ay, ay olur mu öyle şey Eniştem doğru yapmıyor bence Ertuğrul buradayım Geliyorum geliyorum ne dediler? Jale'nin uçağı biraz gecikecekmiş. Piste başka uçaklar varmış. Uçağın rahat inebilmesi için onları çekeceklermiş. Ay, hay Allah, desene kızımızı bir süre daha göremeyeceğiz. Heh. Yavrum benim şimdi ne yapıyordur acaba Kalabalıktan başım döndü İstersen gel şurada biraz oturalım Bu hengamede biraz daha kalırsak İçime fenalık gelecek e, Oturalım tabi ama hadi. nerede Var mı böyle bir yer daha Biraz ileride görmüştüm Havaalanının kafeteryası olmalı Çay içenler var iyi olur hayatım Beklerken biz de birer çay içip dinleniriz Hadi öyleyse çıkalım buradan hadi Lütfen bakar mısınız Buyurun bir arzunuz mu var efendim Bir süredir Marmara Denizi üzerinde tur atıp duruyoruz Bize yani teknik arıza olduğu söylendi ama Buca zamandır giderilmediğine göre Önemli bir şey olmalı Durumun ne olduğunu e, Mümkünse ayrıntılı olarak Öğrenmek istiyorum Merak edilecek bir şey yok efendim e, Madem merak edilecek bir şey yok Neden bilmiyoruz yani Bir şey var da Ne acaba İnşallah korkulacak bir şey değildir. Sayın yolcular, iniş takımlarımızda meydana gelen arıza nedeniyle 15-20 dakikalık bir süre daha uçmamız gerekmektedir. Bu süre zarfında iniş pozisyonunuz için size gösterilen şeylere kesinlikle uymanızı rica ederiz. İsviçre Yolları adına işbirleriniz için teşekkür ederiz. Korkuyor musunuz? Ha? Ah, şey, bir an sesin nereden geldiğini anlayamadım da... ...evet korkuyorum. Size bir sır vereyim mi? Ben de korkuyorum. <gülüyor> Öyle mi? Ama merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. Ya, nereden biliyorsunuz? Çünkü gazetedeki falımda... ...oğullarımdan birinin... E, ...vefasız olacağı yazıyordu. E oysa henüz oğlumun annesiyle bile tanışmadım. <gülüyor> İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet. Kesin dönüş yapıyorum. Aa işçisiniz. Hayır eğitimimi sürdürmek için gitmiştim. Ha, hangi konuda? Hukuk. Zürih Üniversitesi'ndeki doktoram için. Ben de Zürih'teki yakınlarımın konuğu olarak bir aydır oradaydım. Sayın yolcular, inişe geçiyoruz. Lütfen kabin görevlerinizin tarif ettiği şekilde hareket ediniz. Teşekkür ederiz. Sakın korkmayın. Yanınızdayım. Elinizi verin. Tek Ve gözlerinizi kapatın. Merhaba Hoş geldin Vedat Merhaba Celi Ne güzel çiçekler bunlar Senin kadar değil <gülüyor> Teşekkür ederim Buyurun efendim Buyurun Vedat Beyciğim. İyi akşamlar efendim İyi akşamlar Vedat bey e, Salona buyurun lütfen Siz geçin ben çiçekleri vazoya koyayım Hemen geliyorum Tamam eh. E, oturun oturun rica ederim Vedat Bey. Teşekkür ederim. Cale bize sizden uzun uzun söz etti Vedat Bey. İniş sırasında ona moral vermişsiniz. E, bu bakımdan daha görmeden... ...size karşı bir yakınlığımız vardı. E, e, teşekkür ederim efendim. E, Cale çok iyi bir insan. E, ikinizi de çok seviyor. Bu... E, ...onunla ne kadar övünseniz azdır. Haklısınız Vedat Bey. Ay ne güzel çiçekler. <gülüyor> Benim ince ruhlu arkadaşım getirmiş bu çiçekleri. E biliyor musunuz Jale sizden hep... ...kader arkadaşım diye söz ediyor Vedat Bey. Eee haksız da sayılmaz efendim. O uçak ikimize de mezar olabilirdi. İniş takımları bozulmuş, gövde üzerine iniş yaptı. Ayrıca... ...uçağa binerken... ...aynı kaderi paylaşacağımızı bilemezdik tabii. E, babacığım sofra <gülüyor> hazır... İsterseniz sohbete yemekte devam edelim. Ah tabii yavrum tabii. Hadi hadi buyurun Vedat Beyciğim. Bu nefis yemek için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, biraz daha tatlı almaz mıydınız? Almayayım efendim. Hepsi birbirinden lezzetli. O kadar çok yemek vardı ki. Bugün yemekleri Jale hazırladı. Sizin şerefinize. Ellerine sağlık. E, Ertuğrulcuğum kahvelerinizi salonda alırsınız herhalde. Aha, tabii tabii Hayat. E, buyurun Vedat Bey. Salona geçelim. Tabii efendim ama lütfen siz önden buyurun. Ah. Evet Vedat Beyciğim. Siz demek hukuk tahsili yaptınız. E, nasıl bir işe girmeyi düşünüyorsunuz? Eğitimim doğrultusunda bir iş yapmak istiyorum o. efendim. Geçen hafta yaptığım görüşme olumlu sonuç verdi. Pazartesi günü işe başlıyorum. Ya pevkalade. tebrik ederim. E, ailenizde İstanbul'da mı bedat Bey? E, hayır efendim Zürihteler. Annem önemli bir ameliyat geçirecek. Öyle mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, kalple ilgili bir problem mi? Hayır efendim e, beyinle ilgili. Beyninde... E, ...konuşma merkezini etkileyebilecek bir tümör varmış. Alınması gerekiyor. Ha. Çok üzüldüm. En kısa sürede şifasına kavuşur inşallah. Ay, ameliyat tarihi belli mi? İki haftadan daha az süreceğini söylediler. Umarım başarılı bir ameliyat olur. E, Tabi ameliyat sonrası da önemli. Ya Asıl o önemli. Babam anneme refakat edeceği için... ...onun Mersin'deki işleriyle de... ...şimdilik ben ilgileneceğim. Mersin'le misiniz Vedat Bey? Evet efendim. Baba hocamız Mersin biliyorsunuz şu sıralar portakal zamanı bu nedenle birkaç kez gidip gelmem gerekiyor. E, biliyor musunuz Vedat Bey'cim şu yaşıma geldim şöyle dalları salkım saçak portakallarla süslü ağaçların bulunduğu bir portakal bahçesi görmedim. Bana öyle geliyor ki bundan sonra göreceksiniz efendim. <gülüyor> Sizi sevdim Vedat Bey dürütsünüz açık sözlü olduğunuz da kesin. Ee, şimdi bana açıkça söyle delikanlı Jali ile ilgili bir düşünce var mı? Ay Ertuğrul rica ederim <gülüyor> Ben Bundan sonraki bütün hayatımda Jali'nin de yer almasını istiyorum efendim Aferin sana delikanlı Jali'nin de senden bahsedildiği zaman nasıl heyecanlandığına Sana bakarken gözlerinin nasıl parladığına tanık olmasam böyle konuşmazdım Boğaz'ın güzelliğine bak Vedat'cığım. Hele akşamın bu saatlerinde ışıl ışıl... ...daha bir güzel oluyor. Şu anda gözlerinin ışıltısı beni daha çok etkiliyor Cale. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne olur utandırma beni. Şimdiye kadar kader arkadaşımdı Cale. Hayat arkadaşımı olup... ...bundan sonraki kaderimi paylaşmaya da hazır mısın? <gülüyor> Hem de seve seve. Buraya hazırlıklı gelmiştim. Bak. Vedat. Ne güzel yüzükler bunlar. Şimdi de şu şampanyayı açalım. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Babam İzmir'deki işlerini halledince teyzemi de alıp gelin anneciğim. Nikahta onun da bulunmasını istiyorum. Ay biliyorum yine rahatsızlığını öne sürecektir ama... ...dönüşünde onu uçakla göndereceğimi söylerseniz itiraz etmeyeceğinden değil miyim? Olur yavrum söylerim. Ha, sen de kendine iyi bak. Uykunu, gıdanı ihmal etme. Hanım geç kalıyoruz. Ay tamam hayatım. Damadıma da selam söyle. Tamam söylerim anneciğim. Ah canım Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayırlı yolculuklar. E, gelinlik provası için mi geldiniz? Siz Cüla Hanım olmalısınız. Evet. Ben Vedat'ın annesi. Ha, öyle mi? Ah hoş geldiniz. Hoş Bu ne hoş bir sürpriz böyle. Buyurun buyurun, buyurun oturun lütfen içeri geçin. Ah. Demek döndünüz. Sizi sağlıklı olarak görmek beni çok sevindirdi. Ay şey, ne alırdınız soğuk sıcak e, Yemeği de birlikte yeriz değil mi e Ne yazık ki çok kısa bir süre kalabileceğim Daha doğrusu sizinle konuşmak istediğim bir konu var yavrum Buyurun Sizi dinliyorum Oğlumu sevdiğini biliyorum kızım Ona iyi bir eş olacağından eminim Bununla birlikte Vedat hakkında Kendisinin sana açmaya korktuğu bir gerçeği öğrenmek Hakkındır diye düşündüm Sana açılması için onu kaç kez zorladım ...her seferinde reddetti. Tanışmamızı bu kadar geciktirmesi de bu yüzden zaten. Her şeyi yıkabileceğimi bile bile... ...bugün gelip sana gerçeği söylemeyi bildim. Oğlum hayatının altı ayını... ...bir akıl hastanesinde geçirdi. Evet, doktorlar tamamen iyileştiğini... ...hastalığın tekrarlamayacağını söylüyor. Fakat karısı olacağın için... ...hayatının en önemli adımını... ...gerçeği bilerek atmanı istiyorum. Biraz daha kızarmış ekmek ister misin Vedat? Hayır, teşekkür ederim. Sabahları pek canım istemiyor. Ama yine de bir şeyler yemelisin. Güne iyi bir başlangıç yapmak için sıkı bir kahvaltı şart. Güne iyi bir başlangıç yapmam için... ...seni düşünerek uyanmam yeterli oluyor. Kahvaltı falan bahane. E şairliğin saati yok tabi. Sabah sabah döktürmeye başladın yine. Birine aşık olduğun zaman... ...şair olmakta kolaylaşıyor. Sen düz yazı olarak düşünüyorsun. Ama düşündüklerini ifade ederken... ...kelimeler ağzından şiir olarak çıkıyor. Vedat seni sabahtan akşama kadar dinleyebilirim. Oo, sen asıl akşamları dinlemelisin. ...güneş ufukta kaybolup gidince... ...karanlık gecelerimi senin hayalin aydınlatıyor. İçimdeki korkuyu ancak böyle hafifletebiliyorum. Aa, güzel güzel konuşurken korku da nereden çıktı şimdi? Korkuyorum Cale. Çünkü öylesine mutluyum ki... ...bu mutluluğun bedelini ödeyememekten korkuyorum. Mutluluğun bedeli mi? Vedat neler söylüyorsun? Çevredeki insanlara şöyle bir baksana Cale. Sence mutlu insanlar böyle mi olur? Mutlu olmadıklarını nereden biliyorsun? Ne bileyim yüz ifadelerinden, yürüyüşlerinden, davranışlarından, konuşmalarından. Mutsuzluk kolaylıkla saklanabilen, üstü örtülebilen bir şey değildir Cale. Peki neden mutsuz bu insanlar? Çünkü mutluluğun bedeli çok yüksek. Herkes sahip olmak istiyor ama bedelini ödemeyi göze alamıyor. Bu tıpkı cennete gitmek gibi bir şey. Herkes cennete gitmek ister değil mi? Tabii ister. İstemez olur mu hiç? Çünkü orada sonsuz bir huzur ve mutluluk var. Çekişme yok, yoksulluk yok, dedikodu yok, hastalık yok, ölüm yok. Ne güzel değil mi? Çok güzel tabii. Ama gökten bir melek inip de... öklemenize gerek yok. İsteyenleri hemen cennete götüreceğim... ...dese... ...kaç kişi onunla gider? Çok yaşlılar ve ağır hastalar dışında... ...hemen hemen hiç kimse. Neden? Çünkü oraya hemen gitmenin bedeli... ...dünyadan vazgeçmeyi göze alabilmektir. İşte bu bedel onlara... ...ödemek istemeyecekleri kadar ağır gelir. Burada ne kadar sürücü... Ve nasıl sonlanacağı belli olmayan günlerini oradaki sonsuz mutluluğa tercih ederler. Peki sen mutlu olduğunu nereden anlıyorsun? <gülüyor> Çünkü içim içime sığınmıyor. Yolda, iş yerimde, çarşıda, pazarda gördüğüm herkesi kucaklamak geliyor içimde. <gülüyor> Gelecekle ilgili uzun vadeli planlamalar yapabiliyorum. Gündelik küçük sorunlara takılıp kalmıyorum. ...akşam yatınca ya da sabah kalkınca düşündüğüm... ...mutlu olmasını istediğim biri var. Ama yine de korktuğunu söylüyorsun. Evet Şahin. Çünkü... ...ilk kez böyle duygular yaşıyorum. Acaba... ...bütün bu güzellikler... ...bana karşılıksız mı sunuluyor? Yoksa... Elini ver bana. Ötekini de... Bütün bu güzellikler sana karşılıksız sunulmuyor Sen bunları hak ettiğin için sunuluyor Sen sadece mutlu olmuyorsun ki Mutlu etmesini de biliyorsun Rihali Ben ah, O kadar güzel şeyler söyledin ki aklım karıştı Az kalsın unutuyordum Teyzem biraz rahatsızlanmış Vedat Beni görmek istiyormuş e, Yaşlı kadın Ona bir şey olursa vicdan azabı çekerim İki günlüğüne İzmir'e gitmeme izin verir misin? Tabi hayatım. Hem annem ve baban da orada. Belki birlikte dönersiniz. Umarım teyzen kısa sürede sağlığına kavuşur. Hı, e, şu parayı da al. E, anlamadım. Ne parası o? E, i̇şe gitmeyecek misin? Taksi parası. <gülüyor> İyi ama ben vapurla gidiyorum. Neden taksiyle gideyim? Çünkü sen tatlı tatlı konuşurken vapur az önce kalktı. Bundan sonraki vapur da yarım saat sonra. E, taksiye binmezsen işe geç kalırsın. <gülüyor> Hay Allah e Niye uyarmadın beni Sen böyle konuşmaya devam et Her gün taksiyle gitmene razıyım e, Peki parayı neden sen veriyorsun e Çünkü benim yüzümden geç kaldın Jale <gülüyor> Sayın hakim size ay başına kadar borç verdim Duruşma sona ermiştir <gülüyor> Güzel yavrum benim. E tabi sen daha iyi bilirsin ama... ...bu hayatını tamamen değiştirecek bir karar. Bana sorarsan iyice düşün. Hemen bir karara varma. Birkaç gün dinlen, denize gir, tatil yap. Kafandakileri iyice bir boşalt. Anne. Zoruma giden şey gerçeği benden saklaması oldu. Bu durumda ona nasıl güvenebilirim? Beni düşündüren şey de... ...acaba ileride çocuklarınızda bir araz ortaya çıkar mı? Çünkü böyle rahatsızlıklar kalıtımsal olabiliyor. O zaman o hasta çocuklara baktıkça... ...bugünkü kararından dolayı kendini affedebilecek misin? Ama çok iyi bir çocuk, pırlanta gibi Allah için. Hastanede yatmış olabilir, her insanın başına böyle şeyler gelebilir. Ama çocuk konusunda çok iyi düşünmek gerekir kızım. ...seni o kadar çok seviyor ki... ...mutluluğunuzu kaybetme korkusuyla... ...sana gerçeği söyleyememiş besbelli. Ama... ...bu seni ve bundan sonraki... ...hayatını ilgilendiren bir karar kızım. Biz sana bırakıyoruz. Senin alacağın her türlü kararı... ...saygı ve anlayışla karşılarız. Teşekkür ederim babacığım. O kadar zor durumdayım ki... ...düşünmeye ihtiyacım var. Sevgili ablacığım dün yaptığımız telefon görüşmesinden sonra bugün de sana birkaç satır yazmak, seninle dertleşmek istedim. 5 gündür İzmir'deyim. Kafam karma karışık. Vedat'ı ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamamıştım. <gülüyor> Ama gerçekçi olmak ...ve duygularımla değil, mantığımla hareket etmek zorundayım. Yarın sabah Vedat'ı arayıp... ...ona kararımı bildireceğim. Alo. Merhaba. Evet, benim Vedat. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben... Çok düşündüm ve şu anda evliliğe hazır olmadığımı anladım. Hayır, çok ciddiyim. Hayır, kötü bir şaka değil. Ben özür dilerim. Seni şaşırttığımı biliyorum ama ne olur anla beni ha? Ben ben evlenmek istemiyorum. Hayır, hemen dönmeyeceğim. Bir süre İzmir'de kalmak istiyorum. Yüzünü gönderirim. Anlayış göstereceğinden eminim. Özür dilerim. Ben daha fazla konuşabileceğimi sanmıyorum. Annemler arabada bekliyor da... ...iyi günler Vedat. Cale, hadi sofraya yavrum. Yemek hazır. Siz yiyin anneciğim. Benim pek canım istemiyor. Ay hiç olur mu öyle şey kızım. Dün de doğru dürüst bir şey yemedin. Böyle giderse hastalanırsın. Hadi hiç olmazsa sofraya otur. Bak baban da çok üzülüyor. Tamam siz başlayın. Ben de biraz sonra gelirim. Peki yavrum. Yemeğini soğutmadan gel olur mu? Canım hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk ablacığım. <gülüyor> gel bakalım gel canım. Ne o yalnız mısın? Bizimkiler nerede? Babam arkadaşlarıyla buluşacakmış. Annem de Elif'le Ebru'yu parka götürdü. Hmm, çok iyi düşünmüş. E sahi sen neden çıkmadın bugün hiç? Bilmem içimden gelmedi. Ablacığım bak eniştemin vefatından sonra iyice içine kapandın. Ya evet seni anlıyorum. Hiç kimse hiçbir şey onun bıraktığı boşluğu dolduramaz ama Elif'le Ebru'yu düşün. Onların geleceğini düşün ve güçlü olmaya çalış. Hayatta dört elle sarı. <gülüyor> Göreceksin. Hayatta dayanılmayacak acı, aşılmayacak engel yok. Haklısın Şaleciğim. Canım kardeşim benim. Kendi dertlerin, sıkıntıların yetmiyormuş gibi bir de beni düşünüyorsun. Düşünmez miyim hiç? Sen benim ablamsın. Dert ortağımsın, sırdaşımsın. Canım, teşekkür ederim canım. Efendim. Aa merhaba Ayla'cığım. Merhaba. Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Hı -hı. Hı -hı. Evet. Ee, çok iyi düşünmüşsün Ayla ama e, sanmıyorum. Biliyorsun eşimi kaybettikten sonra pek bir yere çıkmadım. İçimden gelmiyor. Zaten çocuklarla zor oluyor. E, Tabi. Tabi isterim aslında. Hı hı. Tamam. Tamam canım. Akşama ben seni ararım hoşça kal. Aa! İffet Hanım teyzeye saygılar. Görüşürüz. Ne oldu? Davet mi aldın? Bu pazar bizim okulun mezunlarının geleneksel pilav günü varmış. Ayla beni oraya çağırıyor. Daha sonra da Belgrad Ormanı'nda piknik yapılacakmış. E peki neden gitmiyorsun? Neden düşüneyim dedin? Bilmem. Çocuklar düşündürdü beni. Aa, sen onları merak etme. Teyzeleri ne güne duruyor? <gülüyor> Hem düşünsene yıllardır görmediğin arkadaşlarını göreceksin. Abla bak yurda döndüğünden beri eve hapsolup kaldın. Çık dolaş. At üzerinden şu miskinliği. <gülüyor> Kızlarının sana ihtiyacı var. Onlara ne kadar güçlü ve hayata bağlı bir anneleri olduğunu göster. Yoksa daha genç kız bile olmadan karşılarında yaşlanmış hayattan kopmuş bir kadın bulacaklar. E onlara böyle mi örnek olacaksın? Haklısın. Hı. Gitmem iyi olacak. Hı hı. Ama sen de gelirsen. Aa, ben mi? Şey bilmem ki. <gülüyor> Peki çocuklara kim bakacak? Anneanneleri. Kırk yılda bir kızları bir yere gidecek. ...seve seve kabul edeceğinden eminim. Hadi bakalım çocuklar... ...getirin tabaklarınızı. <gülüyor> Köfteler pişti. Aşçılığında müzisyenliğin gibiyse ben hiç almayayım Engin. Şöhretimi ve başarımı kıskananlar için... ...şu kenardaki kömürleşmiş köfteleri ayırmıştım Nihalciğim. <gülüyor> Aslında sana hiç vermemem gerekir. Çünkü bu kadar güzel bir kız kardeşin olduğu halde... ...onu bizden yıllarca saklamışsın. Teşekkür ederim. Gerçeği söyleyene teşekkür edilmez Cihal Hanım. Buyurun. Bu tabakta sizin. Ah, ben bu kadar çok köfteyi nasıl yerim? İzin verirseniz ben de yardım ederim size. Çünkü şu andan itibaren aşçılıktan istifa ediyorum. Osman! Al bakalım şu külahı. Bundan böyle dünyanın ikinci büyük aşçısı sensin. Şu Engin'in haline baksana Nihal. Kız kardeşini adeta esir aldı. Benim de dikkatimi çekti. İşin tuhafı Cali'nin gözleri ışıl ışıl. Ateş bacayı sarıyor desene. <gülüyor> Buraya geldiğimizden beri ikisi de başkasıyla ilgilenmedi. Hmm, farkındayım. Engin okulda da neşeli bir ataktı ama... ...bir kızla özel olarak ilgilendiğine tanık olmamıştı. Ben de öyle. <gülüyor> ama aradan uzun yıllar geçti Nihal. Hayat her birimizi hallere sürükledi baksana. Ben, ben evlendim mutlu olamadım ayrıldım. ...sen evlendin, mutlu oldun ama eşini kaybettin. <gülüyor> Zavallı Ayşegül. Daha nişanlandığı gece trafik kazasında... Ya, ona da nasıl yandım bir bilsen. Ben o sırada Zürich'te olduğum için duyamadım. Uzun süre sonra Hı -hı. haberim olabildi. Daha 23'ündeydi. Şöyle Şale bu tarafa doğru geliyor. Bir ağzını ara bakalım. Ben de Cemilelerin yanına gideyim. Hı -hı. Eğleniyor musun ablacığım? Evet canım. Ya sen? Hmm, benim için de güzel bir gün. Engin seni sıkmıyor ya. Oh, sıkmak mı? Bence o hayat dolu bir insan. Sadece o kadar mı? Hmm. Ondan etkiledim. <gülüyor> Ay çok şaşırdım. Hiç belli olmuyor da. <gülüyor> çok mu belli etsin? Yok canım o kadar da değil. Sadece anlamayan kalmadı. Yani pek belli ettin sayılma. <gülüyor> Gelebilir miyim? Tabi tabi ablacığım gel otur şöyle Uyudular mı? Çok şükür uyudular Ebru hemen uyudu da Elif biraz mızmızlandı Masal istedi masal bitinceye kadar da gözünü kırpmadı Sonra masal biter bitmez de mışıl mışıl uyumaya başladı Nasıl oldu ben de anlamadım Bütün gün ayrı kaldınız ya e, Azıcık kapşis yapması normal Biraz temiz hava alalım yıllardır görüşemediğimiz arkadaşlarımızla görüşelim dedi. Çok iyi oldu Benim için de ne büyük değişiklik oldu bilemezsin Bilirim bilirim. Engin'in kızarttığı köfteleri yiyince yüzüne renk geldi. <gülüyor> ne kadar lezzetliydi değil mi? <gülüyor> Marifet köftede miydi aşçıda mıydı, onu da tamamlayamadım ya neyse. <gülüyor> Haklısın Engin'i çok beğendim. Vedat'tan sonra bir erkekle ilgilenebileceğim aklımın köşesinden bile geçmezdi. Aradan çok zaman geçti Celi. Bana sorarsan Vedat konusu çoktan kapanmalıydı. Ama onu çok sevdim ablacığım. Sevdin sevmesine de ayrılmayı da sen istedin. Hayır istemedim mecbur kaldım bir rahatsızlık geçirmiş onun kalıtımsal olmasından korktum e hemen karar veremedim sevdiklerime büyüklerime danıştım bir de bana karşı dürüst davranmayışına kızdım peki dürüst davransaydı bir akıl hastanesinde altı ay süreyle tedavi gördüğünü söyleseydi onunla evlenir miydin bilmiyorum bilirsin bilirsin de söylemeye dilim varmıyor yine evlenmezsin Jale o da seni çok sevmişti İnsan sevdiğini kaybetmemek için her şeyi göze alır o senin bu kararından sonra yıkılmadı mı sanıyorsun? Ben gelinlik provası için... ...terzinin gelmesini beklerken... ...ilk defa gördüğüm bir kadın... ...gelip de Vedat'ın annesi olduğunu söyleyince... ...halimi bir görmeliydi. Önce sevinmişsiniz. <gülüyor> çok sevindim. Kadıncağız iki cümleyle mutluluğumu kararttı. Yine de iyi insanmış. Söylemeyebilirdi de. E orası öyle tabii. Sonuç olarak... ...kısmet değilmiş diyelim ve bu tatsız konuyu... ...daha fazla uzatmayalım. Haklısın. Uykun var mı? Yok <gülüyor> Çocukları uyuttuktan sonra mutfağa uğrayıp çay demlemiştim Doldurayım da birlikte içelim Dur dur ben doldururum <gülüyor> Sen otur köfteleri düşün Rali uyudun mu yoksa? Hmm, uyudum <gülüyor> Gözlerini kapatmışsın da <gülüyor> e Gözlerimi dinlendiriyordum. dinlendiriyordu? Çayları getirdim Sağ ol ablacığım zahmet ettin. Afiyet olsun canım. Rahmetli Aleyhsan da böyle demli severdi. Abla... Hı. ...onu arıyorsun değil mi? Hı. Aramaz olur muyum? Ba ağlama. Ağlarsan konuyu değiştirelim. Ağlama. Ağlama merak etme. Yeni bir hayat kurabilirsin. Ama bu konuyu sen açıncaya kadar... ...kimse akıl vermeye cesaret edemez. Zaman... Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlar. Biz sadece o zamanın gelmesini bekleriz. Hı. Çok doğru. Neyse. Ben artık yatayım. İyi geceler. Sana da bir tane. Yatacaksan ışığı söndüreyim. Hı. Dur dur bir dakika. Yatağımı açayım da. Tamam canım. Hı. Yorganı da çekeyim şöyle. Evet. Tamam, ışığı söndürebilirsin. Hadi iyi uykular. Aa erken kalkma. Ben kahvaltıyı balkona hazırlar, seni uyandırırım. <gülüyor> tamam. Seni arayabilir miyim Câli? Tabii, çok sevinirim. Ee, Tebrik edelim yavrum. Mutluluklar dilerim. Bu tatlı tebessümün hiç eksilmesin. <gülüyor> Teşekkür ederim anneciğim. Umarım biz de sizin gibi çok iyi anlaşan bir çift oluruz. Kızım sana emanet damat. Ona iyi bakacağından eminim. Merak etmeyin efendim. O sizin kızınız olduğu kadar bundan böyle benim de sevgili eşim olacak. Onun bir dediğine iki etmeyeceğim. Aferin sana. Kanarya adalarından bir kart bir büfeye koyayım. Konuk komşuya karşı biraz havamız olsun. <gülüyor> tamam atarım. <gülüyor> Geç kalmadınız ya. Ee, eve gidip kıyafet değiştireceğiz ama... ...rahat rahat yetişiriz anneciğim. Uçağın kalkmasına daha iki saat var. Güle güle gidin, güle güle gelin yav. İnanın ben telefon edin. Engin bizi merakta bırakmayın. Merak etmeyin anne sık sık ararız. Hadi. Hoşçakalın. Güle güle çocuklar. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık ablacığım. İkizleri benim için tekrar tekrar öperim canım öperim güle güle. Ay, el sallıyorlar. Allah yollarını da bahtlarını da açık etsin. <gülüyor> Ay, ne dersin Ertuğrul? Bir ara fırsat bulup biz de mi Kanarya Adalarına gitsek ha? Başka bir yer bulalım. Neden? Orayı biliyorum ben. Baba? Gerçekten Ay, şaka mi? Şaka ediyorsun. Yok, gayet ciddiyim. Aa, ayol ne zaman gitti? Bekarlığında mı? Hayır. Ee, peki görmediğin bir yeri nasıl bilirsin? Bilirim efendim bilirim. Çünkü sen o kadar mükemmel bir eşsin ki... ...evlendiğimizden beri ben zaten kendimi hep Kanarya adalarında gibi hissediyorum. <gülüyor> İlahi Ertuğrulcuğum. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş canım. <gülüyor> Babacığım. Uzak diye gözümü korkuttular ama 20 dakika bile sürmedi. Benim şirkete çok yakın. Önemli olan o zaten. Ay yeni eviniz çok güzel Caleciğim. Güle güle oturun. Teşekkür ederim anneciğim. Arka tarafta da bahçe var mı? Asıl bahçe arka tarafta baba. Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Hadi artık içeri geçelim. Yemek saatinden önce hem biraz dinlenirsiniz hem de salondaki tabloları gösteririm. Buyurun lütfen. Birden sıra sıklama olmuş mu? Engin. Engin. Aa. Engin. Engin neredesin? Bu ses de ne? Bu durumdan geliyor galiba. Beş dakikada yıkarım bu eve. Yerine daha sağlam, daha güzel bir ev yapacağım. Yeni evimizi görünce bayılacaksın. Tavşan da besleriz. Beyaz, sarı, mor, yeşil tavşanlar. Engin! Üzülme kardeşim, üzülme. Sabah olmadan bitiririm yeni evimizi. Sen git yat hadi. Bitirince uyandırırım seni. Engin, Engin lütfen canım. Bak bırak o elindekileri. Gel benimle. <gülüyor> Engin ne olur. Bırak beni. Engin senin dinlenmeye ihtiyacın var. Hatırım bırak benim. beni diyorum. Engin. Defol dedim sana. Sen kendini ne sanıyorsun kuş beyini kadın. Sen bu inşaat işlerinden ne anlarsın ki? Parçalarım seni parça ederim. İmdat. Gel buraya gel kaçma. Şu yıkım işini bitireyim gününü gösteririm sana. İmdat kimse yok mu yardım edin! yardım edin. Doktor bey. Doktor bey ben Jale Hanım'ın babasıyım. Memnun oldum beyefendi Kızımın durumu nasıl doktor? Ee, büyük bir şok geçirmiş Hı. Ama iyileşecek merak etmeyin Şimdi dinleniyor Bir süre onunla görüşmeseniz iyi olur Sükunete ve huzura ihtiyacı var Ona verdiğimiz sakinleştirici nedeniyle Uzun bir süre mışıl mışıl uyuyacak O hayatımızın anlamı doktor Bu yüzden size inanmak istiyorum İyileşecek değil mi? Evet kızınız gerçekten iyileşecek Rahatsızlığı tamamen psikolojik. Az önce de söylediğim gibi... ...büyük bir korku... ...tam anlamıyla bir şok geçirmiş. Hı hı. Çevresindeki herkesin... ...ona karşı anlayışlı olması... ...iyileşmesini hızlandırır. Siz asıl kendiniz için endişelenin. Şu halinize bakın. Bütün geceyi uyumadan geçirdiğiniz belli. Hadi şimdi evinize gidip... ...güzelce uyuyun. Uyandığınızda Jale Hanım'ın durumu... ...çok daha iyi olacak. Teşekkür ederim doktor bey. Teşekkür ederim. Annesi nerede? Annesi... Ah, nöbetçi hemşehrinin odasında dinleniyor. İşte geliyor da. Ertuğrul, Ertuğrul. Cale nasılmış? E, merak etme hanım. iyiymiş. Yakında daha iyi olacakmış. Doktor bey. Eşiniz doğru söylüyor hanımefendi. Artık gönül rahatlığıyla evinize gidip dinlenebilirsiniz. Daha sonra yine gelirsiniz. Kızımı görmek istiyorum. Hadi gel eve gidelim. Doktor bey söz verdi. Tekrar gelişimizde onu görebilecekmişiz. Peki. Madem öyle evimize gidiyoruz. Doktor bey, onu size emanet ediyoruz. Hiç merak etmeyin efendim. İyi günler. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, görüşürüz. Anneciğim, ah canım yavrum. Şaileciğim. Babacığım. Güzel kızım, nasılsın? Daha iyiyim. Doktor bey yarın taburcu edilebileceğimi söylüyor. Harika. Harika haber bu. Ertuğrul lütfen hemen Nihal'i arayıp... ...Jali'nin iyi olduğunu, yarın çıkabileceğini söyle. kızacağız meraktan çıldıracaktı. Elif de ayağını incittiği için gelemedi. Öyle mi? Ne olmuş Elif'e? Ayağına ne olmuş? Ay, yok canım önemli bir şey değil. Çocuk işte düşe kalka büyüyecek. Hadi Ertuğrulcum. Tamam tamam hanım. Hemen arıyorum. Canım yavrum iyisin değil mi uh, Gece bitmek bilmedi Senden bir haber alıncaya kadar neler çektik bilsen Bir rüyadan uyanmış gibiyim anne Güzel başlayıp kabusla sona eren bir rüya Daha çok gençsin Önünde koskoca bir hayat var Bir süre yalnız kalmak Ve çiçeklerle ilgilenmek istiyorum Çiçekler ne kadar güzel değil mi? Kısacık yaşamlarında bile dünyaya yalnızca güzellik sunmak için geliyorlar. Gidelim buradan. Peki yavrum. Ve teyzenden anahtarı alıp bir süre için Seferihisar'daki yazlığa gideriz. Sadece sen ve ben. Orada çiçeklerle istediğin kadar ilgilenebilirsin. Evet çok iyi olur. Canım, yemek hazır kızım. Geliyorum anneciğim. Ah, Öyle yemeklerini veranda da yememiz ne kadar iyi oldu değil mi anne? Böylece bütün bahçeyi, çiçekleri görebiliyoruz. Haklısın. Yıllardır el değmemiş bu kupkuru bahçe sayende çiçekçi dükkanına döndü. <Gülüyor> yemek ve uyku dışındaki bütün zamanını bahçeye ayırdığın için geleli 2 ay bile olmadan her taraf cennet gibi oldu. <Gülüyor> Ama bu çalışmaya göre çok az yiyorsun Tabağındakiler bitecek <gülüyor> Tamam e Senin için su muhallebisi de yaptım hmm, Teşekkür ederim Sen annelerin sultanısın Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben Sen benim canım kızımsın Sana her şeyim feda olsun Bugüne kadar bir kez bile incitmedin bizi Bana ihtiyacın varsa Tabii ki senin yanında olacağım Teşekkür ederim anneciğim Babam da sen de öyle iyi insanlarsınız ki sizin gibi şeker insanları nasıl incitirim? Ama kontrol edemediğim, yön veremediğim olayların zaman zaman sizi üzmesine engel olamıyor. Baban da ben de yaşlandık artık. Hayattaki tek isteğimiz çocuklarımızın, torunlarımızın yüzlerinin gülmesi. İnsan belirli bir yaşı geçince hayatı farklı bir gözle görmeye başlıyor. Kederlerde, mutluluklarda mutluluklar da kişisel olmaktan çıkıp... İnsanın yakın çevresine göre anlam kazanıyor Yıllar su gibi akıp geçecek Ve babanla ben Sadece konuklar geldiğinde ortaya çıkan Tozlu albümlerde birer fotoğraf olarak kalacağız <gülüyor> Hayat böyle Rahmetli annemi toprağa verili 20 yıldan fazla oluyor Ama saçlarımı okşasın diye Dizlerine yattığım günler daha dün gibi Ellerindeki gül suyu kokusu hala burnumda Oysa şimdi ben anneyim Hatta anneanne O zaman insan düşünüyor Bu gelip geçici dünyada üzülmek, sıkılmak ne kadar anlamsız diye Ama elde değil işte <gülüyor> Eh ben tatlıyı getireyim Tabağındakiler de bitsin ha Tamam anneciğim <gülüyor> Anne, babam geldi. Hoş geldin babacığım. Ah, hoş bulduk Cahaneciğim, hoş bulduk. Heh, nasılsın güzel kızım? Teşekkür ederim babacığım, çok iyiyim. E sen de iyi görünüyorsun. Hoş geldin Ertuğrul. Ay bu ne güzel sürpriz böyle. İki günde bir yaptığımız telefon görüşmeleri bana yetmedi. ...hasretinize daha fazla dayanamadım... ...gidip olmazsa iki günlüğüne konukları olayım dedim. Ah iyi etmişsin babacığım... ...biz de seni çok özledik. Ablam nasıl? Ah çocuklar nasıl? Hepsi çok iyiler yavrum. Nihal'in çok selamları var. Dün telefonla görüştüğümüzü bildiğim için... ...buraya geleceğimi haber verip... ...sürprizimi bozmasından korkuyordum. <gülüyor> Aferin Nihal'e. <gülüyor> bu küçük sırrımı iyi saklamış. Yoksa beni görünce bu kadar şaşırmazdınız. E Nihal'i bilmez misin? ...ser verir sır vermez canım yavrum. Onu da nasıl özledim anlatamam. Güzel torunlarım da gözümle tütüyor. <gülüyor> Bu ayrılık benim yüzümden oldu anne. Aa, böyle konuşup da üzme beni. Onların hasretine bir süre daha katlanabilirim. Ama unutma ki... ...buraya gelişimiz sayesinde sağlığına kavuştun. Bir kızımı özleyeceğim diye... ...diğer kızımı feda etmeyi göze alamazdım. Ama artık düzeldim anne. Babanla birlikte biz de dönelim. Demeyi gerçekten istiyor musun? E, evet. Sonsuza kadar burada kalamayız ya. Kolay gelsin hanım. Aa, uyandın mı Ertuğrul? <Gülüyor> Yol yorgunluğunun üzerine öğle yemeğinin rehaveti çökünce uyuyakalmışım İyi oldu biraz dinlendin Ben de eski gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışıyordum Jale nerede? E, Kumsal'da yürüyüşe çıktı Sana bir kahve yapayım mı? Yok yok yapma Daha sonra birlikte çay içeriz Hazır Jale yokken biraz çene çalalım sen Dün sabah avukat Nazım Bey aradı Jale'nin boşanma ilamını almış senin anlayacağın kızımız artık bekar bir hanım ben Ona çok sevindim Ertuğrul He, Zavallı Engin Şu anda akıl hastanesinin Düzelme umudu olmayanlar Koğuşunda Nihal kendini hiç affedemiyor Sebep oldum diye He. Kızcağız nereden bilsin O zamanlar aslan gibi delikanlıymış He, Biz anlayabildik mi psikolojik rahatsızlığı olduğunu gösteren en ufak bir ipucu. Bir işaret sezinleyebildik mi? Doktorlar da izah edemiyor. Ha, bir şey daha var. Büro çekmecelerde önemli miktarda uyuşturucu bulunmuş. Ne diyorsun? Ya Aynı uyuşturucu kan örneklerinde de rastlanmış Bununla bir bağlantısı olabileceğini söylüyorlar Yine de Jale'nin fark etmemesi garip hı hı. Benim öyle bir bağımlılığım olsa sen anlamaz mıydın? Benim bir bağımlığım vardı da sen anladın mı? Bağımlılığım mı vardı? Evet sen ha? <gülüyor> Ay ilahe Ertuğrul nereye getirdin? Biliyor musun Jale buraya geldiğimizden beri Engin'in adını hiç anmadı Onunla ilgili bir tek soru bile sormadı ...sanki böyle bir insanla hiç tanışmamış. Başından bir evlilik geçmemiş gibi davrandı. Bu belki de bir tür sabunma yolu. Bir kitapta okumuştum. Beyin çöpe atılacaklar listesine... ...önce kötü anıları alırmış. Ha, bak aklıma ne geldi biliyor musun hanım? Biz zavallı Vedat'ın günahını mı aldık acaba? İnanır mısın? Biraz önce bulaşık yıkarken... ...aynı şeyi ben de düşündüm. Anne. Jehale dönmüş. Hadi gel bahçeye çıkalım. E sen çık Nazancığım. Ben de hırkamı alıp geliyorum. Babam uyanmadı mı? Ay, uyandı yavrum geliyor. Heh, babamın sevdiği susamlı çöreklerden aldım. Siz oturun ben çayı demleyip hemen gelirim. Aa. Anne bak. Bir gemi. Geldiğimden beri ilk kez bu kadar yakından geçen bir gemi görüyorum. Güvertesindeki tayfalar bile seçilebiliyor. Bakalım adı neymiş. Şey ben çayı demeyeyim. Adı neymiş okuyabildin mi? Okudum anne. Geminin adı... ...Mersin. Buyurun efendim. Affedersiniz rahatsız ediyorum. Ben Vedat Bey'i aramıştım. E, Vedat şu anda bürosunda efendim. Yardımcı olabilir miyim? Ben eşiyim. Ha, şey, şey ben... Ben Vedat Bey'in çocukluk arkadaşıyım. Mersin'e yolum düşünce bir uğrayayım dedim. <gülüyor> Öyle mi? E, buyurun lütfen buyurun girin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Vedat bir çocukluk arkadaşını görünce çok sevinecek. Ya ama ama ne yazık ki onu görebilecek kadar kalamayacağım. Uçağım yaklaşık bir saat sonra kalkıyor. Ben Mersin'e bir iş için gelmiştim de... ...hemen dönmem gerekiyor. İnşallah ileride bir fırsat olur da tekrar gelirsem... ...mutlaka uğramak isterim. Ya hemen dönecek olmanıza üzüldüm. Ama bir kahve alacak zamanınız vardır sanırım. Yok hiç zahmet etmeyin. <gülüyor> Özür dilerim çocuk uyandı hemen dönerim. Rica ederim tabi. Gel bakalım güzelim gel. Konuğumuza hoş geldin de. Allah bağışlasın. Pek de tatlı bir şeymiş bu Cici abla. Adın ne bakalım senin? Adı Jale teyzesi. Heh. Jale mi? Ne güzel bir isim Maldem <gülüyor> kendi adını koymamızı istiyordu ama Vedat daha bebek doğmadan önce kararını vermişti <gülüyor> Kayınvalidenizle birlikte mi oturuyorsunuz? <gülüyor> Hayır ama çok sık görüşürüz Aramız çok iyidir Genç kızlığımdan beri seni oğluma alacağım diye diye sonunda isteğine kavuştu Öyle ki Vedat'ın bir kızla ilgilendiğini görse Hemen fark ettirmeden devreye girip o işi bozarmış Seni gelinim yapmasaydım kahrımdan ölürdüm der hep için içindesin dünya tatlısı bir kadındır. Ya evet tahmin edebiliyorum. Ah hay Allah nasıl da akıl edemedim. E madem beklemeyeceksiniz hiç olmazsa telefonla görüşün Vedat'la. Ah ya tabi değil mi evet. Nasıl da düşünemedik. Cevap vermediğine göre bir adan ayrılmış. Öyle yemekleri için eve gelir. Aa, öyle mi? Ha, ne, ne kadar iyi. Tabii ev yemeklerinin yerine hiçbir şey tutmaz değil mi? <gülüyor> Özellikle Mersin mutfağı çok zengindir. Ya haklısınız. E, ününü ben de çok duydum. Oh ah, vakit nasıl da geçmiş. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi ama... ...uçağa yetişmem gerekiyor izninizle. E, ben tanıştığımıza çok sevindim. <gülüyor> ben de öyle. Aa, şey e, özür dilerim. E, bu arada adınızı soramadım. E, Vedat'a kim geldi diyeyim. Ha, e, adım Ayşe. Ortaokuldan arkadaşınmış dersiniz. Hoşçakalın. Güle güle Ayşe Hanım. En kısa sürede yine bekleriz. Teşekkür ederim ben de çok isterim. Vedat'a selamlar. Tabi söylerim. Taksi Vedat Kalabalığın içinde bile görebildim seni Şoför bey Durun Burada durun lütfen Ne oldu ablacığım? Niye durduk? Şu karşıdaki büfeden bir paket kağıt mendil alabilir misiniz acaba? Zahmet olacak ama. Lafım olur ablacığım? Hemen alır gelirim. Vedat. Şakakların kırlaşmış. Gözlük takmışsın. Ama hala çok yakışıklısın. Sana dur da seni son bir kez seyredeyim bile diyemiyorum. Beni affet sevgilim. Affet. Affet ve mutlu ol. Hoşça kal. Kuşku. Ahmet Şahin Aksoy'un yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.